Pandemi süresinde hepimiz evlerde varsa bahçe ve balkonlarımızda kaldık. Çoğumuz yemeğe, ekşi mayalı ekmeklere döndü. Evlerde küçük balkonlarda kendi küçük bahçelerimizi kurduk. Domates, biber yetiştirmeye, kuruyan çiçeklerle ilgilenmeye başladık. ...doğada olanı doğal yollarla ve ihtiyacımız kadar alarak yaşamaya çalıştık. Bunun güzelliğini, iyiliğini anladık belki de. Şimdi telefon hattımızda sürdürülebilir kültür tarımı kavramıyla yola çıkan... ...permakültürle ilgili çalışmalar yapan bir oluşum var. İstanbul Permakültür Kooperatifinden Sayın Dilek Yalçın Demiralp... ...telefon hattının diğer ucunda konuğumuz. Sayın Demiralp hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Teşekkürler. İstanbul Permakültür Kolektifi, kolektifi. Diye... Tamam hemen düzelttik kolektifi, permakültür kolektifi. Öncelikle bu oluşum nasıl meydana geldi? Belki sizin hikayenizi de paylaşmakta fayda olur diye düşünüyorum. Siz bu permakültürle ilgiye nasıl başlangıç yaptınız? Sizden dinlemek isteriz başlangıçta. Benim hikayem çocuğumla birlikte başladı. Onun nasıl doğru beslerim sorusuna cevap ararken bizim ufaklık emmedi. E, mamaların içerisinde de soya vardı, soya resim vardı ve o da e, şu anda günümüzde GDO'suz veyahut da ilaçsız yetiştirilmesi zor olan bir bitki. Ben çocuğuma elimle ne veriyorum, ne yapıyorum diye düşünürken önce yolum slow food ile kesişti. Onun ardından da e, oradaki yazışmalardan permakültür diye bir şeyin varlığının farkına vardım. Permakültür e, etik temelli sürdürülebilir. Yaşam yerleşkeleri, tasarımı, bilimi. Hı -hı. E, bir tasarım yapıyorsunuz. Onun içerisinde hayatınızı da tasarlıyorsunuz. Araziyi de tasarlıyorsunuz. E, yaşam alanınızda sürdürülebilir olabilecek şeyleri katmaya çalışıyorsunuz. Enerji tüketiminizde sınır getiriyorsunuz. Gibi gibi pek çok şey var. Yani e, permakültür genelde bir tarım yöntemiymiş gibi algılanıyor. Uh -huh. Ama bir Ama yaşam öyle... kültürü sanki evet. anlattıklarınız. Evet bir tasarım yani hayatınızı tasarlıyorsunuz, arazinizi tasarlıyorsunuz, bir tasarım yapıyorsunuz. Tabii ki bunu şehirde de yapabilmek mümkün. Uh -huh. e, bizim çıkış yolumuzda İstanbul Permakültür Kolektifinde bu oldu. Çünkü en çok tüketen şehirler. E, o şehirleri biraz dönüştürmek, biraz değiştirmek gerekli diye yola çıktık. 2013 yılında kurulduk. 7 senedir faaliyetteyiz. Bu konuda etkinlikler düzenliyoruz. İşte film gösterimleri, eğitimler bir ucundan bir şekilde tutup okullarda bahçeler, okullarda ders veriyoruz. Doğa ve çocuk adı altında Müfredatını benim yazmış olduğum bir ders var. Hı hı. Ee, o bağlamda okul bahçeleri kuruyoruz. Çocuklarla birlikte elimiz toprağa değiyor. Hem dersin içerisinde çocuklarla birlikte eğer gerekiyorsa iç mekanda, gerekiyorsa dış mekanda çalışıyoruz. Hı hı. Çalıştığımız e, okullardan bir tanesinin en büyük avantajı da orman kenarında olması. Hı hı. Dolayısıyla sık sık ormana da gidebiliyoruz ya da orada gözlem de yapabiliyoruz. Ki e, permakültürün kurucusu Bill Mollison en büyük öğretmenimiz ormanlardır der. Hani kafanızda böyle bir şey takıldığında bir soru e, ne yapabilirim sorusu doğayla ilgili geldiğinde ormanlara gidin orayı inceleyin ve oradaki yaşam tarzı size mutlaka bir fikir verir der. Hı hı. Dolayısıyla bu bağlamda orası da bize yardımcı olmuş oluyor çok büyük bir ekosistem. Birazdan onu detaylandıralım çocuklarla ilişkisini kurarak ama biraz pandemi sürecine de değinmenizi isteriz. Bu süreçte online bir takım yöntemler dijital ortamda paylaşıldı. Paylaşılmaya da devam ediyor. Onların da programını sizden alacağız ama nasıl değerlendirirsiniz bu süreçte? Hani insanoğlunun hep bir bakışı vardır yaşamda. Doğanın parçası olduğu halde sanki doğanın sahibiymiş gibi ve doğada onun dışındaki canlılar hep onun ihtiyaçlarına hizmet etmekle görevliymiş gibi bir e, bilinç altında ya da bilincinde bir düşünce vardır. Bu değişti mi? Bu pandemi süreci insanoğluna sizce neler öğretti? Değişip değişmediğiniz zaman gösterecek Hı -hı. ama e, bu pandemi süreci sonuç olarak insanoğlunun e, doğada yaptığı şeylerin sonucuyla geldi. Yani zaten ola gelen bir şey vardı. Hı -hı. Oradaki dengede şaşmaların sonucunda da kucağımızda bunu bulduk. Evet. Ve bunu hep yapıyoruz çevre bunun sonucunda işte nefes aldığımız hava o bu derken biz bunu hep yapıyoruz bir noktada farkına varmamız gerekiyor ki gerçekten sizin de söylemiş olduğunuz gibi biz doğanın dışında bir varlık değil bu doğanın içerisindeki bir varlığız ve e, aslan nasıl yaşıyorsa kuş nasıl yaşıyorsa karınca nasıl yaşıyorsa ya da toprağın altındaki bakteriler nasıl yaşıyorsa ve her birinin nasıl bir ödevi varsa İnsan da bütün kaynakları sonuna kadar tüketmek ve onların hakimiymiş gibi davranmak yerine onlarla bir olmayı, onlarla aynı yürekle bir araya gelebilmeli, bunları hissedebilmeli. Bu süreç bunu öğretebildi ve gösterebildiyse bir nebze gerçekten faydalı olmuş diyeceğim. Her ne kadar evde oturmayı sevmesek de, kapanmış olmayı sevmesek de. Bunun da ne kadar önemli olduğunu gördük. Dışarıya çıkamamanın, betonların içerisine sıkışmanın ve o beton dört duvarın arasının kendi doğamız olmadığını da inşallah fark etmişizdir. Çünkü kendimizi hep böyle büyük hapishanelere kapatıyoruz. Şu anda şehirleşmenin getirmiş olduğu güvenlikli, korumalı siteler aslında hapishanelerden hiç farklı değil. Oraya kendimizi kilitliyoruz ve oradaki... 3-5 ee, bitki ekildiği zaman ya da çim ekildiği zaman onlar bizim doğamızın parçası değil beton bizim doğamızın parçası değil bunun farkına varabildiysek ne mutlu bize hı hı. ve ee, en önemli öğrendiğimiz şeylerden biri de tarım gerçek tarım organik tarım bunun farkındalığı e, evet ve şehirde bunu yapabilmenin gücü hı hı. ve e, desteklemenin gücü yani bir şeyi yetiştirirken de insanlar şunun farkına vardılar, köylü bunu zor şartlarda yapıyor, gerçekten zor şartlarda yapıyor. Bir domatesi saksıya tohumdan ekmeye başladığınızda 4 ayda onun meyvesine ulaşabiliyorsunuz. O 4 ay boyunca o çiftçi ne yaşıyor, hangi gelirle yaşıyor, nasıl bir üretim tarzının içerisinde ve o tarlaya gidemediği zaman biz aç kalıyoruz. Veya da şehri betona gömdüğümüz zaman biz aç kalıyoruz. Ve şehrin içerisinde hep beton olduğu zaman yağmur suyunu o toprak içmediği zaman, çekmediği zaman problemler meydana geliyor. Seller, taşkınlar, taşkınlar vesaire hı. meydana geliyor. Hı hı. Ve o suya bizim ihtiyacımız var. Çünkü dünyadaki suyun bizim kullanabilir olduğumuz kısmı çok çok düşük bir oran. Evet. Ve o su e, ben çocuklara hep öyle anlatıyorum. Dinozorların yediği içtiği tuvaletini yaptığı suyla bizim yediğimiz içtiğimiz tuvaletimizi yaptığımız su birbirinden farklı değil. Hı -hı. Döngü içerisinde dünyada kapalı döngü içerisinde o su dönüp dolaşıyor. Biz o suyu kirlettiğimiz zaman o suyu bir süre sonra gene içmek zorunda kalıyoruz. Doğanın evet. e, filtreleme sisteminden geçiyorsa ve o doğanın filtreleme sistemi düzgün çalışıyorsa... O suyu içtiğimizde bize zararı yok Hı -hı. ama o sistemi de bozmuşsak eğer biz o suyu içiyoruz ve parayı yiyip içemeyeceğiz betonu yiyip içemeyeceğiz bunlar bize hep hastalık olarak geri dönecek Hı -hı. bunların farkına varabildiysek Hı -hı. eğer gene diyorum çok Hı -hı. büyük bir şey. Süreç içerisinde eğitimlerden bahsettiniz, ee, hı hı. biz de hayatımızda ilk defa böyle canlı yayın online kısma evet. geçmiş olduk evet. ve onların içerisinde de ilk ekşi maya yaparak başladık. Hı hı. Ee, yani o hareket şu anda bütün Türk neredeyse bunu yapıyor ama o hareketi ilk hani başlayanlardan olmuş olduk. Evet. Çünkü e, ekmek ellenebilir bir şey dışarıda satıldığında işte el değmemesi Hı. gerekiyor yediğimiz çeye. En olur. çok hijyene ihtiyaç duyulan evet, gıdalardan. Evet onun için e, ve herkes de mayaya saldıracağı için marketlerde Hı. Hı. Hı. vesairede alışveriş yaparken bunun gerekliliğini gördük. Biz zaten ekşi maya ekmek atölyeleri yapıyorduk ama... Bunun acilen insanlara ulaşmasının gereğini gördük. Ve 100 küsur kişilik oldu eğitime. 100 kişilikti paketimiz e, online yayın yaptığımız yerin. E e, o kadarını içeriye alabildik. Ve herkes böyle gözlerinde yaşlar o kadar evde sıkılmış o kadar bunalmış bir halde ki böyle bir sistemde yeni yeni farkına varılıyor. Neredeyse biz ekrandan birbirimizle kucaklaşıp öpüşecektik. <gülüyor> Öyle bir halde. Ağlayarak falan ayrılanlar oldu. Biz ağlamaklı olduk. Hani ne yaptığımızın farkını hani yardım etmeye çalışıyoruz. Onun ne yaptığımızın farkındayız ama bu kadar bir etkinin getirileceğinden, bu kadar insanların etkileneceğinden haberdar değildik, farkında değildik. Ardından devam ettik ona ekmekle ilgili sohbetlere, buğdayla ilgili sohbetlere. ve Perşembe akşamları şu anda armağan olarak düzenlediğimiz bu eğitim ve sohbetler devam ediyor. Zeytin evet. yetiştiriciliğine giriş oldu, arıcılıkla ilgili oldu. Bu akşam e, güvenli gıdayla ve güvenli gıdaya ulaşımla ilgili hı -hı. bir etkinliğimiz olacak. Hı -hı, hı -hı. E, hafta sonunda e, suyu az tüketen evet. şeyleri anlatabilmek amacıyla kompost tuvaletler diyeceğiz. Onu hemen detaylandıralım. 4 Temmuz'da kompost tuvaletler var, 5 Temmuz'da gıda saklama Yöntemleri. yöntemleri var. Biraz bunlardan da bahsedelim. Yaklaşık bir 4-5 dakikalık süremiz kaldı. 18-19-20-21 Temmuz'da da hmm. permakülsüre giriş kursumuz hmm. olacak. Hmm. E, Yeni başlayacak olanlar için. Yeni başlayacak olanlar evet. için permakültürü öğrenmek için hı hı. E, temel adım ama şart değil esas kurs e, permakültür tasarım sertifikası kursu hı hı. E, isteyenler hani ön şart değil giriş kursu ama hı hı. bu benim hayatıma ne yapıyor bu benim hayatımı değiştirebilir mi ya da kalbimdeki bu mudur sorularına cevap arayanlar için giriş kursu iyi bir başlangıç olacaktır. Evet 4 Temmuz'a devam edelim enteresan biraz gülümseyeceğiz sanırım bu bölümde evet. neler anlatacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> ee, yani orada arkadaşlarımızın şakalaştığı <gülüyor> kelimeler var ama burada evet. kullanmayalım tabii. Nahoş işlere hoş, hoş. bir bakış açısıyla evet. diyor eğitmenimiz sevgili Emre Ron'a. Evet. Dolayısıyla nahoş işlere hoş bir bakış açısı katmaya çalışacağız. Sonuçta bizim kendi içimizden çıkan bir şeye de yabancı olmamamız gerekiyor aslında. Evet. İneğin dışkısıyla biz... Ee, gübreleyebiliyorsak arazilerimizi tarlalarımızı insanınki de azot yüklü çok bir farkı yok ondan sadece orada dikkat edilecek noktalar patojenlerin gelmemesi yani kötü huylu virüs bakteri vesaire gibi şeylerin işin içine katılmadan o işi nasıl kotaracağımız kısmı evet. bir araziye gidiyorsanız Allah korusun bir doğal afet durumunda ee, o işte o dediğimiz kelimeye batmadan hı hı. nasıl bu işi kotarırızın şifresini bulmaya çalışacağız. Hı hı. E, gıda saklama yöntemleri kısmında da şimdiye kadar işte bir şeyler yetiştirdik. Gıda epey bir şehrin çeperlerinde insanlar bahçeli kiralayıp arazi kiralayıp bir şeyler yetiştirmeye çalıştılar. Onu, ...o ürünlerin fazlasıyla ne yapacağımız... ...çünkü Hı -hı. aldınız domates ama e, tonlarca domatesi bir anda alıyorsunuz bazen. Evet, tüketeceğimizden fazlasını ne A yapabiliriz? <gülüyor> yani e, çok iyi hatırlıyorum arkadaşlarımın... ...işte elmalar ne yapacağım, her yana elma oldu... ...işte sirkeye dönüştürdüm, onu yaptım, bunu yaptım... ...her yana elma, daha bu elmalar elimde ne yapabilirim dediğini... Hı -hı. işte kabak işte bu kabakları ben nasıl saklayabilirim yeter... ...hani arkadaşlarıma dağıttım, kendim yedim, kabaklı kişi yaptım ama... Elimde hala var. Bunları saklama yöntemleri neler olacak? Onlar üzerine konuşacağız. <gülüyor> böyle bir eğitim olacak. Tabi hani pek çok kişi tarafından bu yöntemler e, uygulanıyor ama e, yanlış bilinen doğrular doğru bilinen yanlışlar Aynen. sağlıklı olan hangisi Aynen. bu bilgilerimizin tazelenmesi ya da bilinmiyorsa mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi önce 4 Temmuz'da kompost tuvalet 5 Temmuz'da gıda saklama yöntemleri daha sonrasında da 19-20-21 dediniz değil mi? Permakültür... 18-19-20-21 4 evet. gün boyunca da e, bir takım permakültürle ilgili yeni başlayacak Toplamda olanlar 12 için. 12 saat olacak ama Hı. insanlar online'da sonuçta bağlandıkları zaman sıkılabiliyorlar. O yüzden Hı. 4 güne bölmüş olduk. Hı. Hı. Daha Harika. kısa kısa aralıklarla. Nasıl kayıt yaptırabilirler peki şu anda bizi dinleyenler? İstanbul Permakültür Kolektisi'nin e-mail hesabından e mail gönderebilirler. Hı. Web sitemiz üzerinden e İstanbul Termarket Yürükleksine ait bir web sitesi var. Orada bağlantı linkleri var. Ee, or oralardan kayıt yaptırmaları mümkün. Ee, Instagram hesabımız var. Instagram hesabında hikayelerde döndürüyoruz. Forma direkt oradan ulaşabilmeleri mümkün. Ee, bu şekilde kayıtları bu şekilde kayıt yapabilirler. yapabilirler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağlıkla güler. Çok Aha. şey var hı hı, ve hı. E, bunlarla ilgili yurt dışında çok güzel örnekler var gerilla bahçeciliğinden tutun e, gerilla e, aşıcılığına kadar hı. ağaçlara enteresan Bunları tanımlar. Da... Evet. Bir gün beraber konuşabilmeyi dilerim. Peki. Çocuklar bölümünü de konuşamadık. Tarımı öğrenmeleri, doğayla yaşamasıyla ilgili bir giriş yapmıştınız ama bir başka birliktelikte inşallah bunları da konuşmak dileğiyle diyelim. Sayın Demiral çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha kolay ben gelsin. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, gibi. saygılar. <Gülüyor> İstanbul Permakültür Kolektifinden Sayın Dilek Yalçın Demiralp konuğumuzdu.